bilerek abdestsiz namaz kılan kişi dinden çıkar mı diye bir sorumuz var hocam. Ha bilerek namaz kılmanın e, mutlaka abdestli olacağını bilerek kasıtlı bir şekilde namaz kılan e, farz olan bir şeyi inkar edeceği için Allah <gülüyor> muhafaza dinin sınırlar dışına çıkabilir. Ona dikkat hmm. etmek lazım. Evet. Yani abde iza kumtu ile salati Falsilu vucu hekümaet kerimesinde ne var? Namaz kılmak istediğiniz takdirde ayeti kerime de e, namaz tarif ediliyor. Namaz kılmak için abdest alın buyurulmuş. E, siz de Allah muhafaza almıyorum, almadan kılacağım der gibi bunu yapacak olursanız Allahu Teala'nın emrini ne yapmış oluyorsunuz? Hem ihmal hem de inkar etmiş. Pozisyonuna düşeceğiniz için. Bu tehlikeli bir davranıştır. Mesela bir insan zina yaparken besmele çekecek olsa Allah muhafaza. Hmm. Haram olan bir haram şey. Haram bir, olan bir şey. Farkında olarak bunu yapacak olursa tehlikeli bir ifadedir. İçki içerken besmele çekse mesela bir insan e bunun şuurunda olarak yapıyorsa bunlar tehlikeli şeylerdir. Harama yani besmele şekeri mi? Götürür, değil mi hocam? Hayır. Yani harama besmele çekilmez. Hı hı. Besmele helal olan şeyler ancak çekilebilir. Dolayısıyla siz ne helalı haram, haramı helal yapacak bir davranış sergilediğiniz takdirde, bu davranışınız maalesef iyi bir davranış olarak beyan edilemez, kişiyi dinin dışına atabilir. Evet.